I'm so my dear, I can tell I'm so my dear, I Han'ın beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketancıoğlu <Gülüyor> Oh, my God. The fourth do 재미li hurting I was a young man, I had a bad I a young man, I was a young man, I was a Değerli dostlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha doğrusu selamlıyoruz. Hemen konuğuma hoş geldin diyeceğim. Değerli kardeşim, değerli dostum, genç kardeşimiz ee, Yusuf Evin yanımda. Hoş geldin Yusuf'cum. Hoş bulduk Muammer abi nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu programla çok mutluyum valla. Program sonrasında daha da mutlu olacağız. Eminim. İnşallah ben de öyle, ben de öyle. Valla sizin programınızda bulunmaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Aynen, aynen canım. 94.9'dasınız. Açık Radyo'da <gülüyor> Tuna'nın Beriyanı programındasınız. Ee, Tuna'nın Beriyanı'nın kaç sene devam ettiğini biliyor musun Yusuf? Hayır. 20. 20 yıldır bu programı yapıyorsun. 20 yıldır bu program devam ediyor. Helal olsun ama gerçekten çok özel bir program. <gülüyor> Şimdi e, dün akşam da duyurdum e, Sosyal Ağ'dan. Bugün dedik ki Kosova'nın Gora bölgesinden. Belki Makedonya'da sarkan bir bölge bu. Konuşacağız zaten. Ee, müzikler dinleyeceğiz. Vakti zamanında Aydın Oraya albümünde bizim de yorumladığımız Kuzum Bela Hediye şarkısıyla başladık. Ee, kim söylüyordu şarkıyı? Kuzun Bela Hediye'yi Vebiya İsmaili. Vebi İsmaili İsmail yani Vehbi Türkçe'de değil mi? Evet. Vehbi'nin versiyonu diyebiliriz. Bu önemli bir şarkıcı sanıyorum hani plak kaydı olarak filan. Yugoton zamanında, Gustavya zamanında ee, kaydedilmiş Ender Goral şarkıcılardan biri. Zaten bu şarkı Muammer abi Gora müziğini Sırp müziği yani Sırp müziği enstitüsüne kaydettiren şarkılardan biri. Gora müziği bu şarkının ve bu şarkının benzeri şarkılarıyla Sırbistan Müzik Enstitüsü'nde kendi yerini aldırdı. Evet onların arşivlerinde de var yani diyorsun. Evet, yani Sırp Sırplar müziği. da severek dinliyor bu parçayı. Kesinlikle kesinlikle. Şimdi Yusuf Emin kimdir? İstersen oradan başlayalım. Senin hikayenden e, Gora'ya doğru ufak ufak açılırız. Çok güzel şarkılar seçtik, çok özel şarkılar seçtik. Hiçbir yerde duyamayacağınız, bulamayacağınız kayıtlar duyacaksınız bugün. E, tamamen yerel kayıtlar duyacaksınız. E, evet, sen sen hikayenden başlayalım istersen. Yusuf Emin Muammer abi tam bir Balkan karışımıdır. Karışımıyım daha doğrusu 91 yılında Makedonya'da doğdum Babaannem Boşnak Mostarlı ee, Annemin ailesi Bir kısmı Gosti var Türklerinden Bir kısmı Velebordo Torbeşlerinden Velebordo dedikleri köyden Mavrova Reka bölgesinden babamın babası Daha doğrusu dedesi babası da Oradan Gora Dragaş bölgesinden ee, yani Kosova. köyünden Bugün, Kosova Kosova'ya giriyor o, Dolayısıyla baya bir e, Karışım halindeyim. 91 yılında Makedonya'da doğdum. 2008 yılında Türkiye'ye okumak için geldim. Türkçe'yi Taksim'de Beyoğlu'nda öğrendim. Daha sonra 4 sene Ankara İletişim'de radyo Televizyon bölümünde okudum. Şimdi de Türkiye'de yaşıyorum. Balkan kültürünü, Balkan müziğini, özellikle de bu e, Gora, Torbeş, Boşnak Sevdalinkalarını buradaki halkımıza buradaki insanlara tanıtmaya çalışıyorum. Biz Yusuf'la nasıl tanıştık? Size anlatayım. E, zaten bir süredir Facebook arkadaşıydık. E, ardından Yusuf bana yazdı, e, Tekrümeli televizyonunda bir program var. Sevda Linka ismini taşıyan. E, katılır mısınız dedi. Balkan yolculuğuyla seve seve dedik. Yani eğer karışan girişen olmayacaksa istediğimiz gibi müziğimizi yapabileceksek seve seve geliriz dedik. Öyle de oldu. Harika bir program oldu. E, bayağı da bir tekrar yayınlanmış sonra. E, bu vesileyle bu e, Müzikle ilgili konuşabileceğimiz çok az insan olduğunu bildiğim için özellikle Balkan müziğiyle ilgili e, bu dillere hakim olan e, profesyonelle yakın tercüme yapıyorsun aynı zamanda. Kesinlikle. Üz düzeylere özellikle diplomatlara veya akademik toplantılarda simultane veya ardıl ter tercümelerde yapıyorum. E, yani yeri doldurulmaz özel bir e, yerim var. Dolayısıyla yani müzik de biliyorsun. Şarkıcıları biliyorsun. Müzik kültürünü ee, bu ister Makedonların yani Makedonya'da yaşadığın için Makedonların e, bir tarafın Goralı olduğu için Goralıların artı boşnakların kültürüne hakimsin. Evet. Yani çok güzel bir e, üçlü dörtlü beşli e, şeyin ne diyelim üç dört beş noktanın ortasında yer aldığın için o Balkanların e, kozmopolit havasını birbirine girmişliğini, e, sınırları aşan, yani devlet sınırlarını aşan kültür ortaklıklarını, e, dil ortaklıklarını, hepsini yani bu yaşına rağmen bir şekilde hisseden, bilen bir arkadaşsın. Teşekkür ederim. O bakımdan yani hem o, o tanıştığımız program çok güzel oldu. E, güzel iletişim kurduk. E, ardından da bugün, e, zaten o zamandan planlamıştık hatırlarsan. Evet. Teşekkürler. Peki e, tam olarak ne yapıyorsun şimdi? Rumeli Televizyonu'nda, Tek Rumeli Televizyonu'nda çalışıyorsun. Tek Rumeli Televizyonu'nda Sevda Link adında siz de katıldınız. Çünkü hatta sizin katılmanız beni çok onur etti Muammer abi. Sizin güzel bir lafınız var. Avcı ve toplayıcı diyorsunuz kendinize. Fakat farklı bir yaklaşımınız var benim daha da çok hoşuma giden. Siz başkaları gibi dokunmayın benimdir değil. Haydi buyurun hepimizindir yaklaşımıyla e, bu işe başladınız. Bu benim daha çok aslında hoşuma Özet giden. Özeti bu. Aynen bu benim daha çok hoşuma giden bir olay. Yaptığınız her şarkı yaptığınız her derlediğiniz her besteyi kaynağıyla ve bildiğiniz her türlü şekliyle açıklıyorsunuz. Bu daha da güzel, güzel bir olay. Tekrumeli'de Sevdalinka programı dışında aktüel programlara gidiyorum. Festivallere veya dış çekimlere haberleri tercüme ediyorum Türkçe'ye. Yani elimden ne geliyorsa televizyonda kültürümüzle alakalı yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında Selim Öztürk, Bokoçan'ın, sancaklıdır kendisi. Siz de tanıştınız. çok kıymetli bir arkadaşımız. Selim'le bir gazete çıkartıyoruz gençlerimizin özellikle buradaki eski Goslar ve bölgesinden gelen gençlerin elitist bir şekilde okur yazarlığa kavuşması için yani sizinle Burada de da olumlu anlamda kullanıyoruz. Kesinlikle. Elitist kesinlikle olumlu, olumlu anlamda. Onların okur yazarlığa kavuşmaları için kendi kültürünü tanımaları, kendi kültürünü tanıtmaları için bir platform oluşturmaya çalışıyoruz Balkan Aktüel gazetesiyle. Onun da dışında dediğim gibi tercümanlıklar yapıyorum ve böyle sizin gibi kıymetli dostlar edinmeye çalışıyorum. Valla bu e, iletişim becerisiyle, bu sıcaklıkla e, ben en azından kendimize benzeyen insanları e, bulacağımızı düşünüyorum. Yani senin vasıtanla birçok arkadaşımız olacak. Sen de bizim vasıtamızla pek çok dost edineceksin diye düşünüyorum. Umarım, umarım. Ben, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu kuzum bela diye de ne anlattık? Kuzum i̇şte. bela Ediye, Gora bölgesinin çok kıymetli bir şarkısıdır. Ee, burada işte sizden dinledim ben aslında çok daha çok daha da güzel gelmişti o gece bana benim programımda. Şimdi bu kaynak müziktir. Yani biz onu aldık tabi 21. yüzyılda yaşayan müzisyenler olarak kendimizce yorumladık ee, ama aslı demin dinlediğimizdir. Evet, Vibia İsmail'in. Evet. Bu şarkı bir igranka şarkısıdır. Muammer abi İgranka dediğimiz olay Gora bölgesinde e, aslında görücü usulü evlenme yoktur. Yani Ne kadar dağlık bir bölge olsa da, dağlık köyler olsa da... ...tutuculuk kavramı e, onlara göre, onlar kendilerini tutucu diyorlar... ...fakat baktığımız zaman onlar bugünkü tutucu ve muhafazakarlıktan çok uzak yaşamaktalar. Görücü kavramı yok. Görücü kavramı olmadığı için İgranka dedikleri sokak görüşmeleri... ...Poseta isminde sokak görüşmeleri yapıyorlar. Bu sokak görüşmelerinde akordiyonla biri şarkılar çalar... O bölgedeki insanları eğlendirir. Kızlar mendil atar. Bir erkeği gözüne bakarak, beğendiği erkeği gözüne ayrı bakarak. Ayrı ayrı değil mi? Ayrı Bir tarafta kızlar karşılıklı. duruyor, bir tarafta erkekler duruyor. Kız hoşuna giden erkeğin önüne mendili atar. Erkek mendili alırsa bu bir randevu şeklidir ve onlar buluşurlar. Yani ben kardeşler. seni beğendim. Ben seni beğendim. Erkekler. Önce kız beğeniyor. Aynen. aynen. E mendili atıyor. Delikanlı beğendiyse de. Artık mendili yerden alıyor. Aynen o yola giriyorlar. <gülüyor> Bu şarkıda da kuzum bela ediyor yani beyaz kuzu kuzu hediye olarak kabul ediyor e, adam. Fakat kız kız da burada bir karşılıklı biliyorsunuz bizim o bölgelerde siz de çok iyi hakimsiniz. Şarkılar genellikle bir atışmalı. Birçok bölgede, var. Romanya'da da Karadeniz'de de birçok bölgede var atışma kültürü. Zaten e, güzellik orada bence. Hani... Kesinlikle. Kesinlikle. iki tarafı da bahsediyor. Diyor i̇şte burada erkek e, kızı aşkını anlatıyor. Sen bana hediyesin diyor. Sen güzel bir kuzum, beyaz kuzum. Sen benim hediyem, hediyemsin diyor Allah'tan bana gelen. Kız da diyor ki tamam her şey güzel ama sen diyor çok içiyorsun diyor. Sa sarhoş kafan diyor. Ben diyor ki sen diyor sarhoş olmuşsun. Ben seni evinde bile bulamıyorum. Ben anneme gidiyorum tarzında sitemkar bir aşkı anlatıyor. Peki hediye kızın ismi mi yoksa? Hediye kızın ismi evet. Yani zaten ama bu burada benzetme oluyor. Hediye kızın ismi ama Allah'tan da bir hediye Aynı geliyor. Zamanda, ha, çok. Buna şey galiba cinaz diyoruz. Türkçe'de. Aynen. Aynen. O <gülüyor> aklıma gelmedi cinaz bir Tabii da. tabii. <gülüyor> ama o özel bir şey yani hani özellikle e, halk edebiyatı e, konusuyla ilgilenenler bilir. Hani şey örneği verilir hep yara beni yara beni e, götürün yara beni. Aynen. Aynen. Evet. Tam da öyle bir şey oldu bu şarkıda. Evet, da. evet. Ee, i̇şte gün diye Gora kültürünün ortasına düştük şimdi. İgranka ile başlayıp. Devam edelim isterseniz Azrayla ile. Ee, i̇stersen şöyle genel bilgileri önce ondan sonra. Hani Gora e, hangi bölgeleri içeriyor, hangi devletlerin sınırlarına dağılmış bu insanlar. Gora bölgesi Muammer abi bugünkü Kosova'nın güney kısmında yer alıyor. Fakat belirli bir kısmı Arnavutla Makedonya ve Sırbistan'a taşmış. Gora bölgesi Balkan kültürü için önemli bir kültür. Çünkü buradaki halkı birçok milletler sahip çıkıyor. Buradaki halk e, Türkçe kelimelerle beze, bez, bezlenmiş, Sırpça-Makedonca karışımı bir dil kullanıyor. Hı hı. Slavca mesela baktığımız zaman Makedonca dili var mı yok mu diye o tartışmalara hiç girmeden... ...eski Makedonca ya da eski Sırpçayı Türkçe kelimelerle donatılmış bir dil konuşuyorlar... Çünkü Osmanlı'nın, Prizren'in büyük bir etkisi var dilleri üzerinde. Evet. Dolayısıyla... Boşnaklarda bu, olduğu gibi. Boşnak aynen. Boşnaklardan da daha çok hatta. Hı. Boşnaklardan da daha çok etki Hı. olmuş. Çünkü bu insanlar e, büyük yani yüksek bölgelerde yaşadıkları için sürekli şehre gidip mallarını satan insanlar. Ve ticaret dili o dönemde Türkçe olduğu için çok fazla Türkçe'yi dillerine eklemiş insanlar. Bu insanlara çok millet benimsiyor. Sırplar diyor ki siz diyor Sırpsınız, Müslümansınız. Makedonlar diyor ki siz diyor Makedonsunuz ama Müslümansınız. Bulgarlar oradan diyor ki siz diyor Bulgarsınız ama Müslümansınız. Boşnaklar diyor ki bizim dilimizi konuşuyorsunuz, bizim kültürümüze yakınsınız. O zaman siz boşnaksınız. Türkler diyor ki siz eski Türklersiniz, kuman ve peçenek Türklerisiniz. Osmanlı'nın Balkanlara hakimiyeti altına almadan önce oraya göç etmiş ve dillerini unutmuş Türklersiniz diye birkaç teori var. Biz de diyoruz ki hepsinden de olabiliriz, biz Goralıyız. Evet. Dolayısıyla o millet orada şu anda özellikle çok büyük bir göç, göçün etkisinde. Onun dedikleri başka bir şey var, onların dediği başka bir şey var. Bir de diyorlar ki tabii o daha aşırıcı yaklaşımlar. Biz en çok Müslüman biziz. O en çok, <gülüyor> en çok Müslüman, evet doğru. Onların Müslümanlık anlayışına göre en çok Müslüman onlarlar. Çünkü onlar buradaki başka ülke, çünkü çok e, konservata yaşıyorlar Muhammed abi. bir Belli bir dönem Koran'ın dışından kız almak imkansız. Hmm. Goralı, Goralı ile evlenir. Goralı, Gorada yaşar. Ne zaman ki maalesef günümüz ekonomik şartları yüzünden tabii. dışarıya açıldılar değişti bu. Ama baktığımız zaman Gorada öyle bir Müslümanlık var ki. An önce de konuşmuştuk, gülmüştük bu tabii, konuya. Tabii. Bayram namazından sonra bu boşnaklarda vardır. Bir ay Ramazan'da oruç tutar, bayram namazını kılar, evine gider, birasıyla bayram şeyini açar. Bayram kahvaltısını yapar. Goralılarda bu bir kademe daha yüksektir. Ev rakısıyla bunu yapıyorlar. Boğma rakıyla. Oh, oh. Onlar o yüzden en büyük Müslümanlar. İşte yani onların Müslümanlıktan anladığı bu. Çünkü bütün dinler yorumlara açık. Bütün dinler yaşanan yerle, ekonomik şartlarla, kültürel şartlarla belirleniyor. Hani tek bir Hristiyanlık olmadığı gibi tek bir Müslümanlık da yok. Öyle anlıyoruz. Kesinlikle. Hatta Gora'da çok güzel bir olay vardır Muammer abi. Ben Türkiye'de görmedim bunu. Belki vardır belirli yerler. Sen daha iyi bilirsin. Hristiyanlık kültüründe hani ölenin şeyi yapılır ya. Fotoğrafı konulur. ismi yazılır. Doğum tarihi, ölüm tarihi. Nereden cenazesi kalkacak? Nerede gömülecek? Diye klise amblemiyle beraber şeyler de asılır bizim orada. Direklere asılır. Hmm. Mahalle boyunca direklere asılır. Gelen geçen insanlar o direklerden görür. Gora'da aynısı Müslümanlar için yapılıyor. Fotoğrafı konuluyor. Aynı o klise kültürünü camiye oturtmuşlar. Hilalle beraber ölenin cenazesi nereden kalkacak, nerede gömülecek, doğum tarihi, ölüm tarihi, yaşı ve fotoğrafı konuluyor. Türkiye'de bunun yerine sela var canım. E, aynen. <gülüyor> orada sela yok. <gülüyor> ee, yani güzellikler bunlar işte. Yani yüzyıllardır Hristiyanlarla beraber yaşamış bu insanlar ve hoşlanla gitmiş bu gelenek demek ki almışlar. Öyle değil mi? Bu kadar aynen. basit. Bizim köye yakın, Brat Köyü'ne yakın bir tane Sırp köyü vardı. Benim dedemin arkadaşı o köyde bir sefer gitmiştim. E, Duşan diye komşusu vardı adamın. Hı hı. E, i̇ftara gidecektik. Duşanı Duşan gelmeden açmıyor iftara adam. Duşan gelecek iftar ya Dedim, Duşan dedim bütün gün yemiş o olsun diyor bizden Müslüman. <gülüyor> o diyor bizden Müslüman. Yani adamlarda e, Müslümanlık kavramı iyi insan olma, din değil. İyi insan. Yani bizden ha. Müslüman dediği duşan bizden iyi. Sen göç var dedin ya keşke mümkün olsa oralara bir oralara yerleşelim mi? Ne yapalım biz? Aynen biz aynen. <gülüyor> vallahi dedem yerleşti. Yani böyle imrendim şimdi. böyle, Hani bu anlattığın hikayeleri e, İstanbul'a dair yazılmış eski kitaplarda ya da e, Anadolu'nun kozmopolit zamanında geçmiş hikayelerde buluruz. Mesela e, o da atıyorum Ermeni komşusunu, Rum komşusunu Çağırmadan iftar açmaz veya o gün evde ne pişmişse Ermenilere, Rumlara işte ne diyelim Süryanilere de verir komşularına. Kesinlikle. Ha, bu hani güzellikler burada. Zaten kapalılık konusu da orada Muammer abi. Baktığınız zaman Gora kültüründe aşırı bir kapalılık vardır. Kadınlar örtü örtü üstüne örtünürler. Yani düğünlerde bile kapalılık var. Teller koyarlar. Hiçbir tarafı gözükmez. Ben bunu çok merak etmiştim. Sormuştum. Babaannem boşuna koltuğu için bilemez tabii ki ama. Dedeme sordum. Dedemin halası, ha hala gibi bir akrabası vardı. Ona sordum. Sen dedim niye dedim kapalısın dedim ama dedim kocana şey rakı dolduruyorsun. Neden dedim bu böyle? Ben bilmem bir babaannem böyleydi ben de böyleyim. Evet yani o kültür böyle. Hani... Yani o kültüre yerleşmiş. Türban... Değil yani. Değil değil. Çok farklı bir kapallılık tarzları de var onlara. Diğneye değil. Değil. Ee, kendi yaşam kültürlerinden, yaşam alışkanlıklarından gelen e, bir alışkanlık. Bir de herhalde kaç köşte yok. Yok. yok. Yani kadın erkek e, günlük hayatta e, çok büyük ayrımlar yok herhalde. Yok zaten o düşünün yani öyle bir bölgede mesela o kadar sığ bir bölgede, o kadar yüksek bir dağlık bölgede düğünler kadın karışık yapılıyor. Evet. Tamam. Şimdi e, sırada İki tane şarkı dinleteceğiz peş peşe. Önemli bir isimden. Azra Recep Lari'den. Çok önemli bir isim. Ee, çok az kaydı var ama. Kesinlikle. İki tane güzel şarkı var Muammer abi. İlki Upaligo, Bahti Çero, Kandil demiş. Bahçedeki mumları sen yak kızım benim diye bir şarkı. Diğeri de Vırbitse Vırbo Zeleno. Bu Gora bölgesiyle bütünleşmiş bir şarkı. Söğütler e, yeşil, Söğütler yeşeriyor yani açıyor diye. Hoş bir şarkı. Dinleyelim. Evet, Tunan'ın bile yanındasınız, sevgili Yusuf Emin yanımda. E, Gora kültürünün tam ortasına düştük ve oralarda dolaşmaya devam ediyoruz. Sırbistan'dan, Makedonya'dan ve Kosova'dan e, Gora Gora şarkıları. E, Goral diyor muyuz? Gora. Goranski pesme diyorlar. Gora şarkıları. Goral diye diyebiliriz. Evet, evet. Türkçe tercih mesela baktım. Şimdi e, Azra'yı dinledik. Hakikaten çok özel bir e, sesti biraz istersen hani müzik geleneklerine bir bakalım en eski sazlardan başlayarak e, yani neler kullanılıyor ağırlıklı e, bir senden dinleyelim kabaca istersen. Gora müziğinde Muammer abi genelde kullanılan en temel sazlar. ...deftir. Yani bir kere... Bir ...tek defle şarkılar gidebilir. O Goranine, Çafanine dediğimiz şarkılarda... ...Vırbitse, o da Bir tek defle kadınlar çünkü şunu alışmışlar. Özellikle Gorada müzik neden kullanılır? Gorada müzik... E, ...hayatlarının içine işlemiş insanların. İkrankalarda, iftarlarda... ...iftar yemeklerinden sonra... ...kız almalarda, kız vermelerde... ...müzik hep kullanılır. Dolayısıyla def temel parçasını oluşturuyor müziğin. Bunun yanında bugün Arnavutlar'da... Gördüğümüz çift telli saz aslında Sırbistan'ın tepe ve kuzey bölgelerinden gelmiş ve Gora'nın içine yerleşmiş bir saz. Bu sazda Gora müziğinin en temel sazlarından biri oluşturuluyor. İki telli. İki telli. Yani çift, çift telliden geliyor zaten. Herhalde. Aynen. Çiteli. Çiteli sazı. Bugün Arnavutlar aracılığıyla biz tanıyoruz bu sazı. Halbuki Gora bölgesinde daha da önceleri de, önce, öncesinde kullanıldığı biliniyor. Bunlar en temel sazlar. Bunların yanında flüt ve davul çok gidiyor genelde. Özellikle e, Gora müziğini yapan orkestralarda flüt ve davul yan, matri, yan sazlar olarak çok kullanılıyor. Ama en temelde def ve çifteli saz. Flüt yani kaval. Kaval evet. Ee, Goralılar ne diyor? Kaval mı diyor onlarda? Yoksa... Goralılar kaval diyor. Aha. goranska kaval diye gidiyor. Hatta e, elimde bir kayıt vardı onu getirmedim. Hasan Muska çalmış. E, Gorazki kaval diye. Evet, Goralski Kaval. O zaten çok fazla kullanılıyor. Hatta tartışmalar oluyor. Makedon kavalı mı, Gora kavalı mı diye. Halbuki aynı ses, aynı tını, aynı kullanım Makedon şekli. Makedon kavalına benziyor. Aynı, çok benziyor. çok benziyor. Söz da aynı herhalde. Zaten orada Muammer abi kültürler birbiri içine girmiş. Onları birbirinden keskin bir şekilde ayırmak, bu Makedondur, bu Gora'dır, bu Sırptır, bu Boşnak'tır demek imkansıza yakın. Aynen. Yani bu ayrımlar aslında hani e, sonradan ortaya çıkmış. Kesinlikle yani. E, ayrımlar mikro milliyetçiliğe de yol açıyor yani dikkat edilmezse. Kesinlikle kesinlikle. E, yerel milliyetçilikler ortaya çıkıyor şu bu. E, tam bunu konuşuyorduk yani o bölgelerde e, sınırları çizmek yani devlet sınırlarını çizmek kolay da kültürel sınırları çizemiyoruz. İmkansız baktığımız zaman mesela benim bir don akrabam Sırbistan'da var. Kara Dağlava. Şimdi onlar Sırbistanlı da ben Makedonyalı mıyım? Yani. Adam aynı kök, aynı ailedeniz, aynı kökteniz. Dolayısıyla bu tip yerde dediğin seni de güzel dediğin gibi yani sınır devlet sınırlarını çizmek kolay, fakat kültür sınırlarını çizmek imkansız. Belli başlı coğrafyalarda belli başlı kültürler var. Bu kültürler müzikte olsun, yemekte olsun, folklorda olsun, yaşam tarzlarında olsun birbirini tamamlıyor. Eskiden dinde ayrım varmış bir tek. O da neydi bir tek kız alma da, kız verme de kız almada kız vermede. Oluyormuş ayrımlar. Çok fazla sevmiyorlarmış Hristiyan'a kız vermeyi. Hristiyan'dan Kız almayı seviyorlar. Onu onu seviyorlar. Hristiyan'a kız vermeyi Sevmiyorlar. E tabi. Almaktan güzel her zaman. E, kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Öyle bir kültü Çok var mesela Gorada'da Torbeş bölgelerinde de Mavrova Reka bölgelerinde de Çok var Hristiyan Kızları almak. Bugün Bu de var yani. Bugün. Bugün de var. Bugün e, e, Hristiyan'a vermek de Başladı artık. Veriyorlar. Fakat eskiden Kız almayı seviyorlarmış, kız vermeyi sevmiyorlarmış. Hristiyan kültürü, bir tek bu ayrım varmış. Sen e, Hristiyan, şey yani. aynen <gülüyor> Hristiyan ve Müslüman ayrımı varmış. Bir de o konuda, bir tek o konuda ve şey e, gömülme konusunda Hristiyan mezarlığı, Müslüman mezarlığı ayrı. Daha dişirse neler çıkar ortak? Kesinlikle. Çok şey. Yani, e, Rakı kültürü de bence ortak kültür. Çok çok yani büyük ortak kültür. İşki eğlence kültürü. Şimdi dedin ki müzik e, hayatın her alanına... her alanına fazlasıyla girmiş. Ee, sanki kadınlar daha önde şarkı söylemede Evet çünkü Gora'da eğlence kültüründe acayip bir kadın ikonu var Eğlencede kadın vardır Folklorik yapıları da o şekildedir Oyunları da o şekildedir Erkekli kadınlı oyunları vardır Koreografileri vardır Gora e, folklorunun Hep kadınlar daha öndedir Hep kadını bir yüceltme e, şekline sokarlar Hep, bu Hem şarkıda da bunun asıl amacı Asıl şey kaynağı muammera bir düğünlerden geliyor Goralıların düğünleri başlı başına teatral bir e, oyun gibidir. İlk olarak kadına, aynı orada da kadın ikonu kullanılıyor. At süslenir. Baştan başa tellerle atı göremezsin. Komple tellerle süslenir, at süslerle süslenir. Gidip gelin alınır. Gelin de attan daha süsle olur. Şamanistik bir süsleme olayı vardır. Gora kadınlarını. Yüzlerine beyaz kireç sürerler. Boyayla... Çeşitli motifler, şamanistik motifler çizerler. Hmm. Bir şeyler yapıştırırlar. Maskemsi. Maskemsi bir şeyler yapıştırarak Tepesine, al, alnının ortasına büyük bir altın koyarlar. Ar arkayık bir şey yani. Aynen, kesinlikle. Ee, süslemeler yaparlar. Kendi kıyafette süsleme olur. Ve o kadının başta... E, ...kadın evinden, yani gelin evinden yolcu edilircesine... ...türküler başlar. Yol boyunca farklı türküler, farklı müzik, müzikal... E, ...olaylar devam eder. Müzikal e, bir şekilde... ...bir ritüel gibi... Sırası da bellidir herhalde. Bellidir, kesinlikle bellidir. Sırayı bozmazlar. Aha. O bir ritüel gibidir. Başlangıcı o olur, ve hep kadın ön plana atılır. Hep kadın ön plana atılır. Şarkılarda da hep kadınlara ön plana atarlar. Hep kadınların üzerine şarkılar yazılmıştır. Kadınlar söyler veya e, kadın yani kadının söylediği şarkılarda bile kadın temadır. Şimdi e, hafif ana erkil kültürden kalma şeyler bunlar herhalde. Eski yani Anadolu kültürlerinde de e, Müslümanlık öncesi. Anadolu kültürlerinde de kadın her zaman yani üretkenliğin sembolü olarak biliyorsun. Yani Hititler'de e, kibele tanrısı olsun şu bu. Yani bu anaerkil toplumların sanki bir özelliği. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Gora'da öyle bir laf vardı. Babaannem böyleydi ben de böyleyim. Evet. O çok oturmuş kültüre. Aynen aynen. Ne var sırada? Bizim sırada şu... çok güzel bir Şevki'ye eden bir şarkı var. Bu şarkı Ay bre, sevda. hadi aşk başlasın sevda kalksın yani sevda bize hakim olsun diye hoş bir şarkı. Bu var. da eski şarkıcılardan herhalde. Evet Şükriye Fazlı Gora bölgesinin müziğini koruyan çok kıymetli sanatçılardan biri eski. Ee, yine çiteli eşliğinde genelde evet, e, evet. söylüyor. Ve tabii ki unutulmaz e, vazgeçilmez def var. Küçük bir parantez e, bu şarkıları genelde e, Şevkiye fazla olsun... ...Efendim Hasan Musko olsun... ...Destanvari uzun şarkılar... ...birçoğu. Yani sanki Balat gibi... ...bir hikaye anlatan şarkılar. Kesinlikle. Yanılıyor kesinlikle. kesinlikle hocam. Çünkü uzun bir olayı anlatıyorlar. Bir ritüeli anlatıyorlar. Baştan sonuna kadar... ...bir hikayeyi şarkıya oturtmuşlar. Evet. Yani... E, ...birçok halk muziği geleneğinde olduğu gibi... ...bir takım birbiriyle ilişkisi... ...olmayan sözler ve nakaratla ...kalmıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Dinleyelim Şevki'ye fazla That's <laughs> Meselen o da bir bu şarkı bende e, çok hafif. Dağlar dağlar, İran dağları ça çağrıştırdı. Zaten kültürler birbiri içine girmiş hocam yani. Dolayısıyla yani. ritimler de artık birbiri içerisine yavaş yavaş giriyor. Çünkü aynı parçanın başka sözlerle Makedoncası da vardır. Evet illaki illak. ee... Bu Bütün şarkılar da öyle zaten. Bir şarkı, bir melodinin Makedoncası olur, Boşnakçası olur, Sırpçası olur, Arnavutçası olur, Balkanlarda Bulgarcası, Yunancası bile olabilir. Ee, benim bu konudaki teorim, bu programda herhalde 108. kez söylüyorum. Ee, güçlü melodiler artık coğrafyaya mal olmuştur. Yani güçlü bir yerden bir güçlü, güçlü melodi çıkar. Yani seni etkileyen, sarıp sarmalayan bir melodi çıkar. Onu çevre halklar hemen anıp kendilerine mal ederler. O yüzden e, şu türkü benimdir, şu türkü senindir diye e, gereksiz, anlamsız tartışmalar olur. Kesinlikle. Yani Türkiye'de sarı gelin tartışması var mesela. Azeriler der ki bizimdir, Ermeniler bizimdir. Yani niye yalnız senin oluyor, yalnız benim oluyor? Herkesin kardeşim. Aynen. Aynen. Doğu Anadolu coğrafyasında bir amatör müzisyen bu melodiyi bulmuş. Çok sevilmiş ve yayılmış. Yani üstelik o zaman radyo yok, bilmem ne yok. Eskiden yani düşünün. O kadar güç koşullarda türküler yayılmışlar. ...ve devam ediyor yayılması zaten. Yani. Dilden dile giden şarkılar bu şekilde... ...hocam yıllar geçse bile... ...dilden dile dolaşmaya hala devam ediyor... ...bugün baktığımız zaman Makedonya bölgesinde... ...bir Nazat Nazat Kalinomom ve bir Yovana Yovank'e... ...birçok millete mal olmuş şarkılar. Aynen. Ve onlar da işin tuhafı özellikle Yovana Yovank'e... ...Gora'da da söylense, Bosna'da da söylense... ...Sırbistan'da da söylese aynı söyleniyor. Değişmeden. Aynen. Peki düğün gelenekleri dışında... <gülüyor> Müzik yapılan başka ortamlar oluyor mu? Ee... İgrankalar bu zaten az önce de bahsetmiştim. Doğru. Birinci posetaklar dediğimiz aile görüşmeleri oluyor. Ziyafetler. Eski <gülüyor> e, Osmanlı kültüründe de bu mevcutmuş. E, posetaklar'da ziyaret aile ziyaretleri olur. Aile büyüklerinin çerçevesinde gençler toplanır, orta yaşlılar toplanır, gelinler, damatlar herkes toplanır. Eğlence vur patlasın, çal oynasın dediğimiz hem yemek yenilir, bölgenin güzel yemeklerinden hem içki içilir, hem de müzikle beraber coşarlar. Bu aile yapıları, büyük yani ailelerin aile bir geniş, geniş, geniş aile, aile geniş aile toplanır. Yemek yenir. Aynen, piknikler olur, komşuların normal mahalle eğlenceleri olur. Coşar birisi bir kızından güzel bir haber almıştır, kızını ve oğlu üniversite kazanmıştır. Çağırır çalgıları, bütün mahalle müzik <gülüyor> sergisi yapar. Bu kültür olarak oturmuş artık. Yani mutlu her şeye, yani mutlu oldukları her şeye müzik katıyorlar. Peki asker yolcu etme var mı? Artık yok. Askerlik olmadığı için yok. Ama eskiden varmış. E, yani Kosova'da askerlik yokmuş şimdi? Yok yok. Kalktı askerlik, paralı askerlik var. Ha, güzel. <gülüyor> yani bütün Balkan ülkelerinde bu hemen hemen aynı. Derisi, Hiçbir yerde askerlik yok. E, Türk, yani bizim ülkemizin başında. <gülüyor> aynen, aynen. Peki e, profesyonel müzisyen kavramı var herhalde değil mi? Gora bölgesinde. Yani, yok. Yani, yoksa herkes, herkes biraz kendince e, müzik yapıyor. Yani hani tamamen hayatını müzikle kazanma olayı var mıymış eskiden? Eskiden varmış işte. Azrağlıların, Şevkiye Fazlilerin döneminde. Yani Kosova bağımsızlığını kazanmadan önce bu 90'lı yılların ortalarına sonlarına doğru böyle bir gelenek varmış. Taş, i̇şte özellikle plak dönemlerinde plaklar doldurulurmuş. Koran şarkıları da zaten şu anda bizim de sizinle beraber elde ed edebildiğimiz kayıtlar ancak o döneme dayalı. Hı. Eski eski dönemde varmış. Son dönemde artık bu, böyle bir kavram kalmamış. Çünkü e, dediğimiz gibi maalesef politikacıların, siyasetçilerin çizdikleri sınırlar yüzünden hocam e, bu halk orada sıkışık bir şekilde yaşıyor. Sıkışık bir şekilde kalmış. Ne kendilerini geliştirebiliyorlar, ne kültürlerini, koru kültürlerini koruyorlar. Ama ne müziklerini profesyonel bir e, platforma taşıyabiliyorlar, ne de folklorlerini tanıtabiliyorlar. Zira e, o bölge tarafından istenmiyorlar. O bölge tarafından sırtmış gibi görülüyorlar. E, diğer bir tarafa baktığımız zaman da e, diğer tarafta artık yani kaybedilmiş bir millet olarak Görüyor onları. Dolayısıyla Ne bir destekleri var ne bir şeyleri var Kendi çaplarında müzik yapmaya çalışıyorlar Bu da artık maalesef bizim beraber Sizle aynı fikirde olduğumuz klavye Aynen. Virüsünü Müziğin de... kirlenmesini de Yol açıyor. Bu. Yol açıyor kesinlikle Çünkü Kolay tek başına hallediliyor. Değil mi? Kesinlikle aynen öyle Hani prova prova yok. Kendi yok. kendine Provanı yapıp ondan sonra söylersin. Kesinlikle Bu virüs işliyor tabii ki müziğe de Ve artık o igrankalarda O akordiyonun o e, Defin o çitelinin güzel sesini. Goradalı def duyamaz. mi deniyor yoksa daire, daire mi? Daire, daire deniyor. Daire. Daire. Evet. Arnavutlarda olduğu gibi. Aynen. Zaten galiba benziyor biraz dairelerin biçimi de. Kesinlikle, Arnavut kesinlikle çok benziyor. O da işte e, Goranın bir kısmı Arnavutlukta kaldığı için benim teorim odur. Yani Arnavutluğa da bu kültürü aşılayan Arnavutlukta kalan Goralılar. Hmm. Kuzey Arnavutlukta mı? Kuzey Aynen. Arnavutlukta evet. Evet. Çok fazla var çünkü 8 9 köy, köye yakın. ...bir köy var ve geniş bir coğrafyaya hakim. Aralarda boş boş araziler var. Bayağı bir... E, ...geniş bir kitleye hitap ediyorlar. Peki... E, ...hiç söylemekten çekinmeyelim. Arnavutlar çok zulüm yaptı... ...diye duyuyorum hep. Ko sırasında. Evet, Kosova'da çünkü... ...şöyle bir şey var. Şimdi Goralların dili... ...Slav dili. Slav dili olduğundan dolayı... ...Sırpçaya en yakın. Çünkü Yugoslavya ...döneminde asil dil. Bugün İstanbul Türkçesi... ...dediğimiz dil Belgrad Sırpçası... Evet. Eğitimi de savaş döneminde, savaştan önce de sonra da ilkokul, ortaokul eğitimini Sırp çalmak istedi oradaki insanlar. Bundan dolayı Kosova'daki Arnavutlar tarafından hep Sırp olarak görüldüler. Siz Sırpsınız, siz Sırpsınız, siz Sırp Sırpsınız. Halbuki boşuna kavramıcı düşün, düşünülmedi. Goralı kavramıcı düşünülmedi. Siz diye, siz Sırpsınız diye düşündüler. Sırplara yakın. Bir millet olarak gördüler Goralıları ve istemediler. Halen de istemiyorlar. Ya diğer taraftan da mesela Boşnaklara bakıyorum ben. Boşnakların Arnavut kültürünün özel bir yakınlığı yok. Yani aslında Müslüman olmak birbirinin yakın hissetmeyi gerektirmiyor. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir yakınlığı yok. Çünkü Boşnaklar tam anlamıyla Slavlığa Müslümanlığı oturtmuş bir kültür. 2000 yılında bir düğüne katıldım Kosova'da. Ee, önceden uyardılar. Aman... Boşnak müziği de çalma, Sırp müziği zannederler. Evet. Evet. Yani bizzat tanık oldum buna ben. Hatta bu, bu çok daha yeni tarihe değinelim. 28 Nisan'da bir Kosova gecesi vardı. Kosova Türkleri Milli Bayramı Ankara'da kutlandı. Bu bayramda da bir e, aslında tam Sırp demeyelim, Sancak Bölgesi oyunu oynandı. Tamam. Direkt organizatör arkadaşın telefona bu, bu Sırp müziği diye mesaj geldi. Evet, tamam, tamam. Yani durum. Durum bu kadar bakın. Peki ne var sırada? Sırada e, yine Şefkiah Fazlı'dan güzel bir şarkı var. Ai dat bre tara sevda. Şefkiah Fazlı'nın bütün şarkıları Sevda'nın üstüne. Hadi aşkla yaşlanalım diye hoş bir şarkısı var. Hadi bakalım. Sokna puskamaycın gore voplamına maycın gore. ko my -e te Çalacağız. Evet. Sıradaki. Aha. Evet. Kendi konuşmalarımızda galiba azıcık çıktı. Olsun. Ee, çünkü zaman hızlı geçti. Hep böyle oluyor. Misafirim geldiği zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Sohbet güzel olunca hocam zaman Aynen. da hızlı geçiyor. Aynen. Yani şimdi toparlarsak bugün e, Gora bölgesi. Kültürler arasında ve din, dini tutuculuklar arasında sıkışmış bir bölge e, diye özetleyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Güçlü müzik geleneklerini bile güç bela koruyorlar. Klavye ile büyük oranda bozulmuş gelenekler. E, i̇şte biz bunun dışına çıkıp eski şarkıları olabildiği kadar duyurmaya çalıştık e, bu programda. İstersen son şarkının bilgilerini aktaralım ondan sonra veda edeceğiz zaten. Son şarkı Atice'nin bir şarkısı Ştosi diye bir şarkı. Ah nesin sen gibi güzel bir şarkı. Bu da yine bizim Balkan geleneğindeki e, aynen genel bir anlamda olduğu gibi bir aşk şarkısı. Ve bu şarkı işte oradaki kadının erkeğine duyduğu bir aşkı anlatıyor çünkü Balkanlarda aşklar muammer abi özellikle Gora'da Gora bölgesi gibi bölgelerde yüksek bölgelerde sığ bölgelerde daha bir farklı yaşanıyormuş çünkü illa bir hasretlik oluyor hı hı. hiç kimse orada tamam ben seviyorum kavuştum evlendi gül gibi ve mutlu son hiç mutlu sonla bitmiyor asıl ondan sonrası başlıyor çünkü illa bir gurbet giriyor illa bir bitmez tükenmez askerlik giriyor bir savaş giriyor bir sefalet giriyor bir ayrılık giriyor ve hep bunlar oradaki aşkı körelten oradaki acıyı arttıran unsurlar gibi yapılıyor özellikle bu Gora'da gurbet kavramı çok farklı Gora'ya hmm. baktığımız zaman bugün çok az erkek görürsünüz Gora'da. Hepsi gurbettedir. Karıları Gora'da onları beklemektedir. Senede 3 ay görüşürler, 4 ay görüşürler. Bir de aşk şarkıları genellikle erkeğin ağzından söylenir. Birçok kültürde. Burada e, kadının söylediği sevda türküleri de. Evet. Çünkü kadınlar daha muzdarip bu konuda. Erkekler gidiyor. Evet. Başka birini buluyor gittiği yerde. E o arasını artık bilemiyoruz. Buluyorlardı, <gülüyor> illaki buluyorlardı. Tamam. Son şarkıyı dinliyoruz sonra veda edeceğiz. Son şarkı atacağız. E a Tam bir dağlı ses dinledik değil mi? Vahşi bir ses biraz. Kesinlikle. Tam o hissiyatı yaşattı bize. Aynen. Ee, Yusuf'cum çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok hızlı geçti program ama Gora kültürünün bir kenarından herhalde içine girmişizdir diye Kesin, düşünüyorum. Aynen. Güzel oldu. Ben de çok memnun kaldım hocam. Çok teşekkür ederim böyle bir fasadı tanıdığınız evet. için. Biraz daha başka malzemeler birikir. Başka programlar yaparız ne aynen, ileride. Aynen. Reka bölgesi olur, devre bölgesi olur. Neden olması bu Aynen, bir Aynen. aynen, aynen. Ee, program sonrasında telefonun başında oluyorum ben hep hatırlarsınız. 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. 0212 343 4040 numaralı -40. ee, Yusuf'cığım tekrar teşekkür ediyorum. Ben Yeni teşekkür bir programda ediyorum. yeniden görüşürüz seninle. Çok sağ olun hocam. Selahattin'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hem bu programı hem bundan önceki e, programları tunanınberiyani.blogspot.com'da istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Să-ți spun n-aioc când săvii Să-mă îșoară marjei n <tihazı>